بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا أعمالنا. من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah Azze ve Celle'nin yüzden bir eksik 99 ismi vardır. Her kim bunları sayarsa cennete girer. Bu hadisle amel etmek adına biliyorsunuz kardeşlerim geçen dersimizde Allah Azze ve Celle'nin Esme-ül Hüsna dedilen isimlerine geçen hafta ders itibariyle başladık, girişimizi yaptık. Ve geçen dersimizde Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden beş tane isim aldık. Neydi onlar? Allah, El İlah, El Rab, El Rahman, El Rahim. Evet ezberledik değil mi kardeşler? Allah, El İlah, El Rab, El Rahman, El Rahim. Evet Mekkeli müşriklerin en büyük problemi neydi kardeşlerim? Allah Azze ve Celle'i Rab olarak kabul ettiler ama ilah olarak kabul etmediler. Allah Azze ve Celle Rahman ve Rahim isimleri vardır, rahmet sıfatı vardır. Rahman sıfatıyla, ismiyle, rahmet sıfatıyla, Rahman ismiyle bütün herkese, insanlara, cinlere, hayvanlara, facirine, isyan edenine, asi olanına ne yapar? Allah merhamet eder rızık verir, evlat verir, dünyada her türlü rızkı verir. Ama Rahim, sıfı ismi nedir? Müminlere sadece cennette merhamet eder. Ve yine geçen aldığımız bir rahmetle alakalı Allah Azze ve Celle'nin yüz rahmeti vardır diyor. Bunlardan sadece bir tanesini yeryüzüne indirmiş ve sadece o bir rahmetle insanlar, cinler ve hayvanlar ne yaparlar? Kendi aralarında merhamet ederler. Hatta diyor vahşi bir hayvan bile o rahmetle ne yapar? Kendi çocuğuna rahmet eder. Ve Allah Azze ve Celle diğer geri kalan 99 rahmetini ne yapmıştır? Kıyamette kendi katında müminlere saklamıştır. Peki bugünkü alacağımız esma husnalar. El hayyül kayyum, el halikul kallak, el halikul musavvir. El hayy, el kayyum. Al-Khaliq, Al-Khalaq, Al-Khaliqul Bari'ul Musavvir. Yani burada üçünü birlikte zikrettik. Al-Khaliq ismini iki defa zikrettik. Onun sebebini de açıklayacağım. Al-Khaliqul Bari'ul Musavvir. Ayette de zaten üçü birlikte geliyor. Al-Khaliqul Bari'ul Musavvir. Tamam. İlk şeyimiz Al-Hayyü, Al-Kayyum.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 Birincisi ayetten kürsüde Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Hay ve qayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur. Bakara suresi 255. ayet-i İkinci yer ise Aliman suresinden başında Elif la mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Yine Allah Azze ve Celle Taha suresinde anetul vücuhu lil hayyul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 Birlikte zikretmiştir Allah subhanahu ve teala. Birinci ismine baktığımız zaman Allah tebarek ve teala'nın el hay ismi ki bu da nedir Allah azze ve celle'nin hayat sıfatının bir ispatı olarak gelmiştir.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 Allah azze ve celle ibadet edilmeye, ruku edilmeye ve secde edilmeye layık olandır. Diyor ki Allah azze ve celle ve tevekkül al hayyil ladzi la yemut. olan, diri olan, her zaman diri olan Allah azze ve celle'ye tevekkül et. La yamut. O ölmez diyor. Ölmeyen Allah. Burada kardeşlerim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 Muhammed'e tapıyor ise Muhammed öldü ama her kim Allah'a tapıyor ise bu hayun la yamut o diridir ölmez lafızlarını söyleyerek o o adıdaki insanların ne yaptığı dinmelerine ve olayı sağlam bir kafayla düşünmelerine vesile oldu Evet her la yamut Allah haydır ölmez diyor ama diğer şeyler yani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 celledir. Diyor ki Allah azze ve celle Gaffir suresi 65. ayet-i kerimesinde "Huvel Hayyu la ilahe illa hu." O haydır, diridir. Ondan başka ibadete layık yoktur. "Fed'uhu muhlisina lehu'd-din." Dinin ona halis kılarak dua edin. "Elhamdülillahi rabbil âlemin." Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'adır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duasında bakın şöyle söylüyor. Allahümme leke eslemt. Ya Rabbi sana teslim oldum. Ve amant Sana iman ettim. Ve aleyke tevekkelt. Sana tevekkül ettim. Sana dayandım. Ve ileyke aneptu. Seni vekil kıldım. Ve bike Senin için mücadele ettim. Allahümme inni e'udhu bi'izzetik. Ya Rabbi izzetinle sana sığınırım. La ilahe illa ente entu dilleni. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Beni saptırma yolundan ayırma. Ente entel hayyüllezi la yamut. Sen ölmeyen haysindirisin. Vel cinnu vel insu yamutun. İns i̇nsanlar ve cinler ise ölürler. Bukhari ve Müslim'de gelen e, rivayette. Bu Allah Azze ve Celle'nin el hayy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 tablugu Siz bana sizin bana zarar vermeye gücünüz yetmez ki bana zarar veresiniz diyor. Walen tablugu nef'i Bana bir fayda vermeye gücünüz yetmez yani böyle bir şeye sahip değilsiniz ki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 Oynamaması için ne yapandır? Tutandır Allah Azze ve Celle. وَلَاِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا min اَحَدٍ min بَعْدِهِ Eğer o yerinden oynasa Allah'tan başka hiç kimse onları tutamazdır. اِنَّهُ كَانَ هَلِيمًا Gafura. Allah halimdir, gafurdur, bağışlayandır. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle Rum Suresi 25. ayet-i kerimesinde وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ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 estagir ismi duasında olduğu gibi. Şimdi kardeşlerim İbnül Kayyım rahimehullah bununla alakalı diyor ki İsmi'llahil Azam bu iki ismi azam şu iki ayettedir. Birincisi Ayet-el Kürsi'de, ikincisi de Ali İmran suresinin başlarındaki o ayettedir demiştir İbnül Kayyım rahimehullah ki bütün zati ve e, sıfatıyla zati ve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 isimlendirilmiştir diyor ki biraz önceki ya Hay ya kıyyum bir rahmetlike estağih duasında olduğu gibi her türlü kerp hem şiddet yani içindeki hüzüntü sıkıntı anında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bu dua ya Hay ya kıyyum bir rahmetlike estağih ey hay ve kıyyum alan Allah'ım senin rahmetinle.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 en büyük dualardan bir tanesi Ya Hayyu Ya Kayyum bi rahmetike esteğid. Gene rivayette, e, sünenlerde ve Sahih İbn Ebî Hatim'de gelen rivayette diyor ki: "İsmullahil Adem'in bu iki ayetin Allahu Zevcelenin en yüce ismi şu iki ayettedir. O ilahum ilahu vahid, la ilahe illa huvel Rahmanur Rahim, Bakara suresi 163 ve Âl-i İmrân'ın başındaki elif lam mim" Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bunlar nedir? İsmi azamla alakalı duadır. Yine Sünenler'de ve Sahih Nihbanda Hibban'da gelen rivayette Enes radıyallahu anhü'dan diyor ki bir adam şöyle dua etti. Dedi ki Allahümme emi eseluke bi enne lekel hamd la ilahe illa entel mennan. Dedi ki diyor: Allah'ım e, hamd sanadır ve senden başka ilah yoktur.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 ve Yine kardeşlerim huşuyla alakalı, Allah katında zelille onun önünde boyun eğme, zelil olma ile alakalı. وَاَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمْ Hay ve kayyum olan Allah'ın huzurunda yüzler, yaratılmışların yüzleri zelil oldu, boyun eğdi. وَقَدْ خَابَ men حَمَلَى zulmen. Her kim de Allah'a şirk koşmuşsa o da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 Yaratan manasındaki El-Khaliq ismi. Bu iki isim, bu isim Allah Azze ve Celle'nin Halik ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde e, zikrediliyor. Allah razı olsun. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Haşir Suresi 24. ayet-i kerimesinde وَاللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرِ O Allah ki yaratandır, yoktan var edendir ve şekil verendir. Ve yine Allah Azze ve Celle Zumer suresi 62. ayet-i kerimesinde Allah'u haliku kulli şeyin Allah her şeyi yaratandır. Her şeyin yaratıcısıdır. Ve huve ala kulli şeyin vakil. O her şeye vekildir. Mübalağa ismiyle yani çokça yaratan manasında el hallak el halik yaratan El-Khalaq çokça yaratan mübalağa olarak kullanılmış Kur'an-ı Kerim'de de iki yerde geçiyor, geçtiği yeriyle iki yerde geçiyor Allah Azze ve Celle inna Rabbeke huvel halâkul alim Hicr suresi 86. ayet-i kerimesinde Muhakkak ki senin Rabbin huvel halâkul alim çokça yaratan ve alimdir bilendir. Ve Yasin suresi 81. ayeti kerimesinde بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمِ Allah çokça yaratan ve alimdir. Kardeşlerim, yaratmayla alakalı iki tane husus vardır bilinmesi gereken. Birincisi, hiç yoktan, yani önceki bir misali olmaksızın yoktan var edendir, yaratandır Halık Azze ve Celle. Diyor ki, اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَكُمْ لَهُمْ Mimme Onların diyor, onlar diyor, bizim bizi onlar bizim onları yarattığımızı ve çeşitli nimetler verdiğimizi ve onların diyor, onlara malik olduğunu görmediler mi? İnna kulle şeyin halaknahu bi kadar. Muhakkak biz her şeyi bir kader ile yarattık diyor Allah Azze ve Celle. Kema bedeena awal halq nu'iduhu. Ve ilk defa yarattığımız gibi onları ne yaparız? Tekrar yaratırız diyor Allah Azze ve Celle. Bu nasıl bir yaratmadır? Geçmiş hiçbir misal olmaksızın yoktan var edendir Allah Azze ve Celle, Haliktir. Bu birinci manası. İkinci manaya baktığımız zaman nedir? Takdir etmedir, bir şeyi tasarlama, düşünme ve icat etmedir. Yani bir insanın bir işte ne bileyim bir deri yapması, bir ayakkabı yap, yapması nedir? Bu da bir nevi yaratmadır. Ama Allah azze ve celle'ye baktığımız zaman yani bir şeyi yoktan var etme yalnız ve yalnız Allah azze ve celle'ye ait bir şeydir. Diyor ki Allah Fatır Suresi 3. ayet-i kerimesinde "El min halikin gayrullah? Allah'tan başka bir yaratıcı mı var?" Ha da halqullah Fâ İşte diyor Allah'ın yarattıkları bunlardır. Öyleyse sizin diyor Allah'tan başka taptıklarınız neler yaratmış bana bir gösterin diyor. Beliz zâlimûne fî dalâlin mubîn. Bilakis zalimler apaçık bir sapıklık içerisindedir diyor Allah azze ve celle. Ve bir şekilde ne yapıyor? Allah azze ve celle onları tehdit ediyor. Yarattıklarını gösteriyor. İşte benim yarattıklarım, siz ne yarattınız. Hatta öyle bir tehdit ki Allah Azze ve Celle hepsi toplansalar dahi en sonundan, en başından en sonuna en ufak ve tahkir küçük görülen bir hayvanın, bir sivrisineği dahi onların yaratmaya gücü yetmez diyor Allah Azze ve Celle. Ya eyyuhannâsû duribâ metelun festemiûlâ. Size bir misal verdi, Veriliyor. İyi dinleyin diyor Allah Azze ve Celle. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ Sizin Allah'tan başka ibadet ettikleriniz. لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِجْتَمَعُوا لَهِ Eğer dur hepsi bir araya da gelse bir sineği dahi, sivrisineği dahi ne yapamazlar? Yaratamazlar. وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُبَابُ شَيْئًا bir sivrisinek gelse onlardan bir şeyi kapıp götürse alıp götürse la yastenqizuhu minhu Onu ondan kurtaramazlar. Od'u fettalibu vel matlub. İsteyen de isteyen de zayıftır, acizdir diyor Allah azze ve celle. Ma kadarullah haqqater. Allah'ı gerektiği gibi tazim edemediler. Allah'ı gerektiği gibi yüceltemediler. İnna Allahu la kibir aziz. Allah kuvvettir. Azizdir, yücedir. Hac suresi 73 ve 74. ayeti kelimesinde Allah açıkça onlara meydan okuyor. Demek ki Allah Azze ve Celle yine birçok ayette yaratma işini yaparken bunu bir oyun olsun, bir eğlence olsun yapmadığını söylüyor Allah Azze ve Celle. Diyor ki وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينَ Biz Gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık diyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> Eğer yapacak olsaydık bunu kendi katımızdan bir şeyle yapardık diyor Allah Azze ve Celle. Yine diyor ki. <gülüyor> diyor ki sizler diyor bizim sizi Boşu boşuna yarattığımızı, yani hiçbir sorumluluk almadan, hiçbir emir vermeden, hiçbir yasaklama yapmadan, hiçbir sevap ve hiçbir ceza almaksızın sizi öylece yarattığımızı mı zannediyorsunuz? O Annakum ile inaleturcagun ve sizler bize dönmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Öylesine başı yarattığımızı mı zannettiniz? Teâlâ Allahül <gülüyor> Mâlikül hak menik ve hak olan Allah bundan yücedir. La ilahe illa huve rabbul arşil kerim. Allah'tan başka ilah yok. O kerim olan yüce arşın sahibidir diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki bir önceki derste geçtiğimiz gibi Allah Azze ve Celle kendisini tanımaları ve kendisine ibadet etmeleri için yaratıyor Allah Azze ve Celle. Konuyla alakalı Talak suresi 12. ayeti kerimede diyor ki Allah Subhanahu ve Teala Allah'u'l-lezî halaka seb'a semâvâten ve min'el-ardı mislehun. Allah 7 göğü ve aynı şekilde yerleri yaratmıştır Allah azze ve celle. Yetenazzelul emru beynehun. Bunlar arasında emir inmektedir. Li ta'lemu en Allahu ala kulli şey'in kadir. Bu ne içindir? Allah azze ve celle'nin her şeye kadir olduğunu, her şeye gücü yettiğini bilmeniz için diyor Allah azze ve celle ve anne Allah kad ahata bi şeyin Allah her şeyi ilmi her şeyi kuşatmıştır. Demek ki birinci şey ne? Allah'ı bilmek bilmek. Peki bugün kalbim temiz diyen insanlar Allah'ı biliyor mu? Biliyor. Peki yetiyor mu? Yetmiyor. Ne diyor Allah azze ve celle? "Hum ma halaqtu'l cinne ve'l insa İkinci emri ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler için yarattı. Demek ki iki tevhid yani tevhidin iki şeyi bilmek ve ibadet etmek. Evet Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Maalesef bu konuda birçok insan dalalete sapmışlar ve Allah Azze ve Celle'ye ortaklar edinmişlerdir. Ee, ve Allah Azze ve Celle'nin bu şeyini ikrar etmemişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi yani... Allah azze ve celle'nin bu tür şeylerini ikrar ettikleri halde baş Allah'tan başkasına ibadet etmişlerdir. Umen yu'minu aksaruhum billahi illa ve hum Ve onların çoğu Allah'a şirk koşmadan Allah'a iman etmezler. İşte bunun manası budur. Allah'ı tanırlar, Allah'ı bilirler ama Allah'a ibadet etmezler. Allah'la birlikte başka eşler koşarlar, şirkler koşarlar. İşte bunun manası da budur. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma diyor ki onların imanları kendilerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, dağları kim yarattı derse diye sorsan ne derler? Allah derler. Ama onlar bununla birlikte Allah'a şirk koşarlar. İşte onların imanı budur diyor. Yine İkreme diyor ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye de sen sorsan Allah derler. Bu onların Allah'la iman, Allah'a olan imanları sadece bununla sınırlıdır. Bununla birlikte onlar Allah'tan başkasına ibadet ederlerdir. Allah diyor ki Azze ve Celle Elhamdülillahi vel art Gökleri ve yeri yaratan Allah'a hamdolsun e, hamd Allah'adır ki Mucelle Zulmati Nur Gece ve Gündüzü yaratandır birbirine takip edendir tüm melle dine bir Rabb'ihim yadilim. Sonra Rabbilerini inkar edenler ne yaptılar? Haktan sattılar diyor Allah Azze ve Celle. En'am suresi birinci etkime. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki bununla Allah şunu kastediyor diyor. Benim yarattığım e, ne yaptılar? Yarattıklarım. Taşlara, putlara ne yaptılar? Beni denk gördüler. Yani benim nimetimi ve rububiyetimi, Rablığımı ikrar ettikten sonra taşlara ve putlara beni denk tuttular diyor İbn Abbas radıyallahu anh'a bu ayetin tefsiriyle e, alakalı. Şimdi kardeşlerim daha önce de geçtiği gibi Kur'an-ı Kerim'de onların bu itiraflarıyla alakalı yani Allah'ı yaratıcı, rezzak, rızık veren, nimet veren ve onları idare eden, yöneten olarak kabul ettikleri halde Allah'a ne yapmadılar? Gereği gibi birlemediler, ibadet etmediler. Ve ensael tuhum men halaka's semawaati Onlara sorsan ki gökleri ve yeri kim yarattı? Vesahhara'ş şemsa vel Güneşi ve ayı onların emrine verdi. Leyekulun <gülüyor> Allah. Allah diyecekler. Ondan sonra Allah Azze ve Celle bunu cevabına aldıktan sonra onları azarlayarak ve o şirklerinden dolayı feenna fekun öyleyse Allah'a imandan neden uzaklaştırılıyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz? Madem ki Allah Azze ve Celle'nin gökleri ve yeri yaratıcı olduğunu biliyorsunuz, güneşi ve ayı sizin emrinize verdiğini biliyorsunuz. O zaman neden Allah'a immandan uzaklaşıyorsunuz? Ve ne diyor ki: "Vela ensaeltuhum men halaka's semawati vel ard le yekulunillahu." Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, Allah derler. Bu itirafılarından sonra Allah diyor ki: "Kul elhamdülillah." De ki hamd Allah'adır bel la ya'lemun. Onlar çoğu bilmiyorlar diyor. Allah azze ve Celle, Allahu "Allah'u'llezî halaka halakakum sümme razakakum." Tüm meyumu iktikumsun Allah azze ve celle ne yaptı? Onları yarattı. Onlara rızık verdi. Öldüren, öldüren ve dirilten Allah. Hel min men min min şey. Bütün bunları yapan sizin bir ortağınız var mı? Yani sizi yaratan, sizi rızık veren, öldüren, dirilten başka bir ortağınız var mı? Allah'tan başka bir ilah var mı? Hiç şüphesiz ne diyecekler? Hayır. Yani gökleri yeri yaratan, işte rızık veren, öldüren Allah'tan başka bir ilahımız yok. O zaman diyor ki Allah Azze ve Celle Sübhanehu ve Taala amma işrikûn Allah onların ortakları, koştuklarından yücedir, onların e, 90 sıfatlardan beridir, Münezzehtir diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Mu'minun suresi 84 ve 89. ayet-i kerimede onların hep bu itiraflarından bahsediyor. Ve ondan sonra da onları azarlayarak şu sözleri söylüyor Allah Azze ve Celle. Gök yer ve o ikisinin kimlerin e, kimin diye sorsan biliyorsanız söyleyin. Seyekulunelillah diyecekler ki Allah'ın Kul efelâ tezekterûn o zaman diyor hiç düşünmüyor musunuz yani Allah Azze ve Celle'nin öldükten sonra diriltmeye de kabir olduğunu gücü ettiğini hiç hatırlamıyor musunuz aklınıza getirmiyor musunuz diye Allah Azze ve Celle göklerin yedi göğün ve arşının, Rab, yüce arşın Rabbi kim Allah diyecekler. O zaman sakınmıyor musunuz Allah'ın azabından yani başka birine Allah'tan başkasına ibadet ettiğiniz zaman Allah'ın azabından korkmuyor musunuz diyor Allah Azze ve Celle. Diyor ki her şeyin sahibi kim? Allah diyecekler. Allah'ın yok edeceği kimseyi hiç kimse koruyamaz. Allah'ın takdir ettiği şerri de hiç kimse geri çeviremez. Biliyorsanız söyleyin. Allah Allah'ın diyecekler Allah diyecekler. Kul efalat usharon öyleyse nasıl oluyor da aklınız başınızdan gidiyor da sonra Allah'a tevhidi itati başka bir şeye başka bir e, yaratılmışa veriyor ve Allah e, öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorsunuz ve bunlar hep nedir Allah Azze ve Celle'nin bunları ikrar ettirdikten sonra getirdiği sözlerdir Allah Azze ve Celle'nin. Diyor ki Allahu hayırun an yüşiun Allah mı daha hayırlı yoksa o şirk koştukları mı? Ömenhalakat sem vati var artık gökleri ve yeri yaratan Ve bu enzenle kumineem semmeimeen gökten yağmuru indiren ve size güzel güzel bahçeler yapıp onlardan ağaçlar çıkartan kimdir lahun <gülüyor> Allah Allah da baş Allahla birlikte başka bir ilah mı? Belhum. <gülüyor> Bilakis sizler Allah'a imandan uzak duran, uzaklaşan bir kavimsiniz, topluluksunuz diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine diyor ki, Elhamdülillahi lezi halakas semavati vel arda ve cealel zulümati vel nur. Gökleri, yeri ve geceyi ve gündüzü yaratan Allah'a hamdolsun. Thummellezine keferu birabbihim ya adilun. Sonra inkar eden o kafirler, ne yaptılar? Haktan saptılar diyor Allah Azze ve Celle. Burada kardeşlerim, şaşılacak bir şey ki insanın e, kendilerine en ufak bir fayda ya da zarar verecek, vermeye güçleri yetmediği halde bırakın kendilerine, başkasına dahi faydaları olmayan, kendilerine dahi faydası olmayan bu şeylere ibadet edilmesi nedir? En şaşılacak şeylerden bir tanesidir. اَيْشْرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Hiçbir şeyi yaratmadıkları halde kendilerini yaratanlara mı eş koşuyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. وَلَا يَسْتَطِئُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Ne başkalarına yardım etmeye ne de kendilerine yardım etmeye güçleri yetmeyenlere mi ibadet ediyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Yani düşünün e, her şeyin Rabbi olan Allah Azze ve Celle ne yaptılar? Bir toprağı eş koştular. Elleriyle yaptıkları o topraklara, o putlara. Ve her şeyin, bütün kölelerin Rabbi olan Allah'la bir köleyi ne yaptılar? Eşit tuttular. Ve yine Allah Azze ve Celle'yle e, her şeyi yaratan Rabbimizi diğer şeylerle ne yaptılar? Deh tuttular. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ min دُولِ اللّٰهِ Allah'tan başka diyor taptıklarını sizin gibi biren nedir? Kullardır diyor Allah azze ve celle. Fed'uhum fele yestecibû in kuntum Hadi diyor onlara ibadet edin, dua edin. Sizin duanızı icabet edecekler mi diyor Allah azze ve celle? Bütün bu ayetler buram buram tevhid kokan ayetlerdir kardeşlerim. Sadece Allah'a ibadet etmeye davet eden ayetlerdir, isimlerdir. Allah azze ve celle hepimize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 dilediği şekilde e, şekil vermesidir diyor. Burada al-khalqul-bari ul yani diyor ki Allah azze ve celle bir şeyi dilediği zaman ne der kon feykon ol der o da onu verir. Dilediği şekilde ve e, ne yapar ve seçtiği şekilde onu yaratır diyor ki Allah fi ayy suratin maşa' yani Allah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 Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala: "O, sizi yaratan Allah'tır. Sizden kâfir ve mümin Allah yaratmıştır onlardan, sizlerden kimi kafir, kimi müminsiniz. Allah bima basir. Allah sizin e, yaptıklarınızı görendir. Demek ki kardeşlerim, onlardan her kim Allah'a itaat eder ve müminse hum hayrul O yaratılmışların en kötüsüdür. Kim onlardan da kafir ve müşrik olursa hom şerrül beriye onlar da yaratılmışların en şerlerdir. Diyor ki Allah azze ve celle. İnnellezîne keferû min ehli'l-kitâbi vel ehli kitaptan ve müşriklerden Allah'ı inkar edenler fî nâri cehennem ekalîden fîhâ. Onlar cehennem ateşindedir ve ebedîdirler. Hom şerrül beriye. O insanların yaratılmışların en şerlisidir. Allah'a iman edip salih ameller de Hum hayrul bariyyeti yaratılmışların en hayırlısıdır buyuruyor Allah azze ve celle onların cezao hum inde rabbihim cennetun adnin tecrimin tahtıha elenharu halidin fiha onların karşılıkları mükafatları rabbleri katında altından ırmaklar akan cennetlerdir onlar da ebedi olarak kalacaklardır radiyallahu anhum ve radiu an onlar Allah'tan Allah da onlardan razı olmuştur delik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 Ki belli İsrail oğullarında İsrail oğullarında dediği gibi, onlar kendi elleriyle yaptığı buzağıya ilah edindiler, onlara taptılar, ona taptılar. Diyor ki Allah Azze ve Celle, "وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِإِتْقَاءٍ ذَلِكُمْ لِعِجْلَ فَتُوبُوا إلَى بَأْرِيكمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" Musa dedi ki Aleyhisselam kavmine, "Ey kavmim sizler dürük bu buzağıyı ilah edinmekle kendinize zulmettiniz. Fıttobu ilā bā Allah Azze ve Celle burada el-bâri kelimesini kullanıyor. Öyleyse sizi yoktan var eden Allah'a ne yapın? Tövbe edin diyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> İbni Ketir Rahimullah bununla alakalı diyor ki, ilâ ikum, yani sizi yoktan var eden Allah'a ibadet edin. Neden şirk koştunuz? Sizi yoktan var ettiği halde, yani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 Allah Azze ve Celle'nin yaratmasına bir benzetme vardır. O yüzden haram kılınmıştır. Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Abdullah ibn Mesut radıyallahu anh'dan diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam'ı işittim. Şöyle buyurdu. İnne eşedden nâse azaben indellâhi yevmel kıyâme el -musabirun. Allah katında diyor insanların azap olarak en şiddetlisi kıyamet günü o...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 Batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. İnşallah Allah'ım Allah bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Rahmetinle, merhametinle, cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Bizi ve neslimizi namazı kılan, nezekkatı veren kullarından eyle. Allah'ım amin. Subhaneke Allah'ım ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa entes tagfiruk ve atubilek. Ve ahirü da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.